Ağzı billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden en çok söz edilen peygamberler arasında Musa ve dolayısıyla Harun aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselamdır bunun tabi çeşitli sebepleri var İbrahim aleyhisselam İbrahim'i dinlerin nebisidir. O bakımdan İbrahim'i dinler kimlerdir? Hangileridir? İslam, Yahudilik ve Hırsiyanlık. Onun iki oğlu İsmail ve İshak aleyhisselam aynı zamanda biri son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atasıdır. İsmail Aleyhisselam. Diğeri İshak Aleyhisselam da İsrail oğullarından gelen bütün peygamberlerin atasıdır. İbrahim Aleyhisselam da bu iki kolun kavşak noktasıdır. Onun için İbrahim Aleyhisselam bütün dinler tarafından yani İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık tarafından hep saygıyla anılır ve tebcil edilir. <gülüyor> Ama bizim... ...ümmet olarak İbrahim Aleyhisselam'a olan... ...saygımız, muhabbetimiz, sevgimiz... ...Peygamber Efendimiz... ...le eğer... ...birisinin sevgisi boy ölçüşecek olsaydı... ...hem bizim nezdimizde... ...hem Cenab-ı Allah nezdinde bu ancak İbrahim Aleyhisselam oldu. Onun için... Namazlarımızda bilhassa teşehhütte ne yaparız? İbrahim Aleyhisselam'a salavat getiririz. Onun mübarek kılınmasını ailesiyle, soyundan gelenleriyle, ona iman edenlerle mübarek kılınmasını isteriz, dua ederiz. Bu da ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinin yapmış olduğu duanın bir kabulünün göstergesidir. O, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِينَ diye dua etmiştir. Sonradan gelecekler arasında bana doğruluk lisanı ile ölmeyi nasip et demiştir. Doğruluk lisanı ile övülmeyi nasip et demiştir. Ve bu duası kabul olunmuştur. Her bir peygamberin elbette Müstecap, reddolulmayan duası vardır. Bu vesileyle bunu da belirtelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki Her bir peygamberin Cenab-ı Allah tarafından reddolulmayacak bir duası vardır. Ve her bir peygamber bunu dünyadayken yaptı. Ben de bunu kıyamet gününe ümmetim için bu hakkımı saklıyorum. Yar. Onun için ümmet olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gerçekten kıymetini, değerini, şanını, şerefini bilmeye çalışmamız lazım. Elbette onun hak ettiği üzerimizdeki hakkını biz ne yapamayız? Ödeyemeyiz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirme kiplerinden veya ifadelerinden birisi de şudur. Allah'ım bir peygambere ümmeti adına nasıl mükafat veriyorsan bizim peygamberimize de bizim adımıza mükafatın en hayırlısını nasip et. Biz o yüce Resulün ümmet olarak üzerimizdeki hakkını herhangi bir şekilde ödeme imkanına sahip değiliz. Onun için Cenab-ı Allah'a üzerimizdeki hakkını bizim adımıza vermesini ondan niyaz ederiz. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim atası Kabe'yi bize yadigar bırakan haccı ve hac ibadetlerini bize miras bırakan susuzluktan telef olmak noktasındaki evladının yüzü suyu hürmetine kıyamete kadar bize zemzemin kalmasına vesile olan bir zürriyet bir zürriyetin babası mübarek her bakımdan üstünlüğü bereketi Tartışılmaz yüce bir peygamber İbrahim Aleyhisselam bu ayeti kerime ile onun kıssasından bahsediliyor. İbrahim Aleyhisselam kavmiyle, kavmiyle ve kavminin benzerleriyle akli ve fikri ve fıtri tartışmanın en güzel örneklerini vermiş bir peygamber. Gerek En'am suresinde gece karanlık basarken işte ayı, yıldızı, güneşi görmesi bunlarla alakalı söyledikleri gerekse putperest olan çünkü kavminin iki özelliği vardı. Bir taraftan yıldızlara taparlardı, diğer taraftan yıldızların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul ettikleri, timsalleri olarak kabul ettikleri heykellere taparlardı. Her ikisini de Allah'la birlikte, yani yıldızlara da, putlara da Allah'la birlikte ayrıca tapıyorlardı. Yani müşrik bir kavim idilesi. Böyle bir kavimle İbrahim Aleyhisselam, her türlü akli, mantıki, ilmi ve fikri, itikadi alanda... Ne yapmış? Yollarla itikadi mücadelesini vermiş ve Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini ifade yerindeyse gözlerine tartışılmaz bir gerçek olarak sokmuştur. Bunu göreceğiz şimdi. Diyor ki, estağidu billah, وَلَقَدْ atayna İbrahim'e rüşdahu min kablu ve künne bihi Andolsun biz İbrahim'e daha önceden yani bundan önceki ayetlerde bahsedilen Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'dan öncesinden ona rüşdünü vermiştik. Yani olgun akıl ve en mükemmel şekliyle tebliğ kabiliyetini. İlahi vahye mazhar olup bu ilahi vahyin sorumluluklarını taşıma güç ve kabiliyetini vermiştik. Ve kunna bihi alimin. Biz onu çok iyi biliyorduk. Yani onun bu işe ehil olduğunu, bu işi liyakatle yerine getireceğini, vazifesini bütün samimiyetiyle ifa etmek için Uğraşıp çabalayacağını, yani kısacası o, böyle bir görevi, bir risalet görevini en mükemmel şekliyle taşıyıp gereklerini yerine getireceğini biliyorduk. İşte Allah'ın, O'nun hakkındaki bilgisinin bir tecellisi başlıyor. اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ Ma هَذِهِ التَّمَاث۪يلُ لَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Şu yanlarından ayrılmayıp ibadete devam ettiğiniz, kendilerine ibadete devam ettiğiniz bu timsaller, bu heykeller ne oluyor? demişti. Hem babasına hem kavmine. Babası özellikle kavminin bir, bir ferdidir. Niye zikrediliyor? İki sebepten dolayı. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın babası oluşundan yani tebliğe yakınınızdan başlayacaksınız. Günümüzün bazı cahil veya aceleci gençleri gibi tekfire babanızdan başlamayacaksınız. Başlayacaksınız tebliğe başlayacaksınız. Biz tekfire babamızdan başlamalıyız. Önceliyoruz. Yahu Allah'tan kork. Bu adamın sizin üzerinizdeki hakkı herkesten önce gelir. Sen ise ona yapılacak haksızlığın en büyüğünü ilk olarak ona yapıyorsun. Bir insana yapılacak bir Müslümana veya Müslüman olma ihtimali bulunan birisine yapılabilecek en büyük haksızlığı Babamızdan başlıyoruz. Cenab-ı Peygam Cenab Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a وَاَنْذِرْ ve عَشِرَتَكَ akrabin diyor. Biz ayet kerimeyi ve keffır aşiretek el-akrabine çeviriyoruz. En yakın aşiretinin en yakınlarını inzar et diyor. Biz tekfir de çeviriyoruz. Anne baba hakkı böyle ödenmez. Aksine bundan daha büyük onlara haksızlık yapılmaz. Onlara karşı bizim bir vazifemiz varsa ve eğer gerçekten onlar kafir iseler bizim vazifemiz İbrahim aleyhisselam gibi onlara davranmaktır. Ya ebedi ya ebedi ya ebedi diye hitap ettik durmuş İbrahim aleyhisselam. Babacığım babacığım babacığım diye. En lütufkar ifadeleri kullanmış. Bırak benim babamı ya o kafirin zındırın tekidir diye cümleler çok şiddik maalesef. <gülüyor> Velev ki öyle olsun. Diyelim ki öyledir gerçekten doğrudur. Senin ona karşı vazifen bu değil ki. Sen böyle yaparken Cenab-ı Allah'a yakınlaştıracak bir amel işlediğini mi zannediyorsun? Allah Allah. Ölçülerimiz ne kadar alt üst olmuş. Böyle şey olmaz. Onun için babasını önceliyor. Davette babasının hakkı daha önce geliyor çünkü. Önce babasına söylüyor. Ve bir diğer ihtimal ayrıca sebep veyahut da babası zaten kavminin de ileri gelenlerinden idi. Bazı rivayetlere göre işte ne diyelim putçu başı gibi. Babasına ve kavmine hitap etmişti hatırla diyor. Öyle bir zaman gelmişti ki babasına ve kavmine Şu ibadet edip yanlarından ayrılmadığınız bu timsaller deneyin nesidir? Bütün tevhidî dinler yani bütün risalet semavi risaletler putlara ve heykellere hoş bakmamıştır. Son risalet Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın risaleti dahil olmak üzere. Niçin? Çünkü bunlara göz yummak arkasından gelecek bir sapıklığa göz yummaktır arkasından gelecek bir doğru yoldan, tevhidden uzaklaşmaya göz yummak demektir. Kur'an-ı Kerim durup durduk yerden, putlardan o kadar bahsetmiyor, boşuna bahsetmiyor. Bunu ehemmiyetini bilmek lazım, ehemmiyetine dikkat etmek lazım. Onun için son yüzyılda İslam dünyasının en büyük musibetlerinden birisi de İslam şehirlerine putlar dikilmesi olmuştur. Bu yalnız Türkiye'ye mahsus bir hadise değil. İslam dünyasının birçok şehrinde maalesef bu fitne var. Kur'an-ı Kerim'in bu kadar hassasiyetle üzerinde durduğu böyle bir hadisenin İslam dünyasında bu şekilde ne ü bulması ancak bir şeyle izah edilir. Ve zaten sebep o olmuştur. Maalesef İslam dünyasını küfrün kara bulutları kapladıktan sonra heykeller, timsaller İslam dünyasında ortaya çıktı. Bu budur. ...İslam dünyasının küfrün şemsiyesi altına girmesi farklı bir şeydir. Az önce değindiğimiz Müslümanların tekfir edilmesi ayrı bir şeydir. Onları birbirinden ayırmak lazım. Soruyor İbrahim Aleyhisselam işte bu soruyu. Ya Diyor ki bunlar bir defa timsaldir. Yani bana yerinden ayrılmıyor. Hareket edemiyor. Bir sivrisinek gelse ondan bir şey kapım gitse... ...geri alıp alamıyor. Arkasından gidemiyor... Görmüyor, işitmiyor, fayda vermiyor, zarar vermiyor. Biraz aklınızı kullanın diyor. Kafanızı kullanın. Nasıl olur siz bunlara ibadet edecek kadar ahmak olabilirsiniz. Böyle bir geri zekalılık olmaz diyor. Yapmayın bunu diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın tartışması onlarla tartışması son derece akli ve mantıklı niçin bunlara böyle ibadet edip yanlarından ayrılmıyorsunuz? Kendi ellerinizle yontuyorsunuz üstelik ya. Subhanallah. İnsan demek ki sapıtınca kalbine mühür basılınca gözleri de görmüyor gerçekten, kulakları da işitmiyor, aklı da çalışmıyor. İşte bugün beşeriyet Ürettiği kendi elleriyle ürettiği putların mahkumudur. Putlar artık sadece timsal şeklinde değil. İdeolojiler, izimler, rejimler, batıl siyasetler ve batıl ahkamı her birisi birer puttur ve maalesef bunlar bu işin savunucuları yükselticileri mürevicileri yani propagandistleri tarafından insanlığa birer mahmut olarak takdim ediliyor tek bir farklı onlara mahmut demiyorlar ama hakikatte birer uydurma ilah fonksiyonunu icra ediyorlar <Gülüyor> cevaba bakın. Halu Vecedna abaana laha abidi bak. Dediler ki biz atalarımızı bu heykellere, timsallere ibadet eder gördük. İbrahim Aleyhisselam ise çok nettir. "Kâl lekad kuntum entum ve aba'ukum fi dalalin mubin." Bundan daha açık bir ifade olamaz. Tebliğ böyle sarih olmak durumundadır. Yemin olsun siz de atalarınız da apaçık, besbelli bir sapıklık, bir dalalet içinde bulunuyorsunuz. Bitti. Ya işte ne demek falan filan kemküm ediyorlar o zaman. İş oraya geldiği zaman ataya, dedeye Ya işte istekti, göstekti, böyle di şöyle di, böyleydi. Şöyleydi, böyleydi. belki takıya yapıyorlar, haklı olabilirler. Fakat yan dönüp yalpalayacağın yerlere de gitme o zaman kardeşim. Bu budur. Halu, اَجِئْتَنَا am اَمْ اَنْتَ مِنَ Tereddüt ettiklerinden dolayı değil. Onlar asıl söylemek istediklerini, birisi senin kanaatin, birisi bizim kanaatimiz manasına söyleyeceğim. Nedir o? قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ Sen gerçekten bize hakkı mı getirdin dediler. Bu, yani sen böyle bir iddiadasın, biz ona inanmıyoruz yoksa gerçekte sen bizimle oyun oynayanlardan mısın? sen bizimle kafam buluyorsun yani diyorlar bugünkü tabirle sen bize hakkı getirdiğini söylüyorsun ama gerçekte sen bizi makaraya alıyorsun, bizimle dalga geçiyorsun senin getirdiğin hakla alakası yok yani yoksa mütereddittirler sen bize hakkı mı getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun? manasına değil, lafızal bu manası bu fakat kastettikleri bu değil. Sen kendi iddiasına göre hakkı getirdiğini zannediyorsun, söylüyorsun. Fakat bizim senin ile alakalı değerlendirmemiz senin bizimle oyun oynadığındır. Dolayısıyla biz de sen bizimle oyun oynamanı kabul etmiyoruz demek istiyorlar. Etmiyoruz demek istiyorlar. Bu nedir? قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَّذ۪ي فَطَرَهُنَّا وَاَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّهِرْدِينَ Hayır dedi. Rabbiniz gökleri ve yeri yoktan var eden nin Rabbidir. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yoktan var eden Rabtır, o Rab, odur. Göklerin ve yerin ve onları yoktan Rabbi kimdir? Onları yoktan var eden kimdir? İşte o sizi Rabbinizdir. Yani sizi gökleri ve yeri yaratan dururken, sizin bu şekilde atalarınız ibadet etti diye, atalarınız bu put rejimini getirdi diye. Sistemini getirdi diye. Onu mu kabul edeceksiniz? Diye. Gökleri ve yeri yaratan Allah var. Var mı bir başka yaratan? Yok. Var mı bu kainata başka bir düzen veren? Yok. Bu kainatın zerresinden küresine kadar her şeyin mutlak maliki ve mutlak kim? o. O halde neden uydurma putların arkasından gidiliyor? Neden Allah'ın hükümlerine ve şeriatine aykırı hükümlerin, rejimlerin, sistemlerin, idarelerin, kanunların, yasaların arkasından gidiliyor? Göktlerde ve yerde ortaklığı dahi olmayan uydurma varlıkların ve uydurma ilahların Kendilerine ilah desinler veya demesinler. Kur'an'daki ismi bu işin ilahlık olduğudur. Onların peşinden neden gidiliyor? Onların hükümlerini için kabul ediliyor? İbrahim Aleyhisselam böyle bir mücadele verdi. Kıyamete kadar kalacak örnek bir mücadele. Kıyamete kadar hakka davet edecek olanların yapmaları gereken, örnek almaları gereken, Adım adım izlemeleri gereken tavizsiz hakkı açık ve net olarak söyleyen bir mücadele. Eşya gerçek isimleriyle adlandırılmadığı zaman adaletten o zaman sapılmış olur. Küfre ifadelerinde ise ağzımızı doldura doldura küfürdür diyeceğiz. Hak gerçek her bir şey. Hak ettiği ismini aldığı zaman hak ortaya çıkar. Bunlar batıl rejimlerdir. Bunlar batıl nizamlardır. Bu batıl rejimlerin ve nizamların sahipleri, kurucuları, başında olanlar, kabul edicileri, filozofları, bilmem neleri vesaireleri, teorisyenleri, pratisyenleri. Bunlar şu ya bu şekilde uluhiyet iddiasında bulunan sahte ilahlar. Bunları olduğu gibi görmek, olduğu gibi bilmek, olduğu gibi anlatırım olacak. Onun için la ilahe illallahın anlamı çok büyük. Allah'ın dışındaki bütün ilahlar reddedilmek durumundadır. Başka türlü tevhid olmaz, başka türlü tevhid tahakkuk etmez. İtikaden bu böyle olduğu gibi vakada da la ilahe illallahın tahakkuk etmesi lazım. Uydurma ilahların sözlerinin fermanlarının Müslümanların hayatında herhangi bir şekilde etkin olmaması lazım. Söz sahibi olmamaları lazım. Böyle bir vaka ile karşı karşıya ise Müslüman her geçen gün her bir nefesinde bu vakayı geriletmekle geriye püskürtmekle yükümlü olduğunu da unutmayacak unutmamak zorundadır. Nefes alışımızın gayesi bu olmalıdır. Her bir aldığımız nefesi, küfrü, bir adım daha geriletmek için, almak iddiasıyla ve gayesiyle almak zorundayız ve bunu sağlamaya çalışmalıyız. O zaman nefeslerimiz Allah katında çok değerli olur. O zaman nefeslerimizin ahirette menfaatini görürüz. Yaptıklarımızın ahirette faydasını görülür. Değilse, hak uğrunda mücadele ile batılı geriletmek uğrunda bir mücadele ile geçirilmemiş bir hayat, ne işe yarar? Yüktür. Yük o hayat. <gülüyor> Yüktür. Altından kalkılamaz o hayatın. Bedeli ödenemez. Fakat, Evet, hiçbirimiz sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getiremeyiz. Bu mümkün değil. Fakat çabamız inşallah bizim için kurtuluş sebebi olur. Ya Rabbi belki sorumluluğumuzun tamamını yerine getiremedim. Fakat şu örnekler inşallah benim bu konudaki iyi niyetimin göstergesidir belki diyebiliriz. Böyle diyecek bir örnek davranışlarımız, hayatımız, tutkumuz, faaliyetlerimiz, işlerimiz olsun. Her Müslümanın durumu ne olursa olsun yapacak bir şeyleri vardır. Hiçbir şey yapamıyorsun. Al mahalleden iki çocuğu Kur'an-ı Kerim öğret. Onlara İslam'ın esaslarını öğret. ...çoluğuna, çocuğuna bir şeyler öğret... ...torununa bir şeyler öğret. Alışveriş yaparken insanlara adaleti hatırlat. Yani o kadar yapacak çok şey var ki. İslam çünkü hayatın tümünü kuşatan bir dindir. O halde hayatın her lahzasında... ...bizim İslam için yapacak bir şeylerimizin olduğundan emin olmamız lazım. Hiçbir şey yapamıyorsun... Dos doğru bir Müslüman ol yeter. Örnek ol yani. İnsanlar iyiliği örneklendirecekleri zaman seni örnek göstersin. Dürüstlüğü örneklendireceği zaman seni örneklendirsin. Doğru konuşmaya örnek verecekleri zaman seni örneklendirsin. Müslüman budur desinler. Fakat İslam'ı bilmeyen insanlar Müslümanları gördükleri zaman İslam'dan da, Müslümanlardan da nefret edip kaçarlar. Geliyor, kaçacakları geliyor. Demek ki Müslüman İslam'ı hak ettiği gibi temsil etmiyor. 2 milyar Müslüman gerçekten İslam'ı temsil etselerdi ne biz ne insanlık bugün bu vaziyette olmazdı. kesinlikle. Onun için İslam'ı iyi bilmemiz, iyi anlatmamız, iyi yaşamamız lazım. Ve ben gökleri ve yeri yoktan yaratanın asıl onların Rabbinin sizin de Rabbiniz olduğuna şahitlik edenlerden. Yani şahit ne yapar? Şehadet eder. Şehadetini ifade eder ve ortaya koyar. Ne için? Adaletin yerine gelmesi için. Bizim de insanlığın, beşeriyetin adaletten haberdar olmaları için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde sözlü tebliğ vazifesini yaptıktan sonra O sözün kendisine yüklediği fiili sorumluluğu yerine getirmeye sıra geldiğinin farkına varıyor ve onlara bunu yerine getireceğini de açık açık söylüyor. Ve Allah'a lakiden asnamukun. Ba'da entu'lû mudbirin. Allah'a yemin olsun ki arkanızı dönüp gittikten sonra siz ben de sizin putlarınıza tuzağımı kuracağım diyor. Yapacağım, yapacağım. İslam şöyle kendi aramızda gizli kapaklı yaşayalım aman kimse bizim Müslüman olduğumuzu bilmesin. Nereden çıkarıyorlar bunu? Aman biz bunu kendi aramızda öğrenelim kimseye öğretmeyelim. Böyle şey olur mu ya? İbrahim Aleyhisselam tehlikesine rağmen yapacağı tevhidi eylemi ifade yerinde bildiriyor. Yemin ederek söylüyor. Ben bunu yapacağım sizin putlarımıza diyor. Tabii bu hem bir tebliğ yöntemidir hem de bir muazzam bir imanın göstergesidir. Bu imanın azametini anlatmakla bitiremezsiniz. Bunlar sıradan kimseler değillerdi. Sıradan güçsüz 5-10 kişiyi karşısında yoktu. İfadelerindeyse o zamanın belki Amerikası vardı karşısında. Onu şu kadar yükseklikten geçen kuşların dahi yanıp pişeceği bir ateşe atacak kadar güçlüydüler o zaman. İmkanlara sahiptiler. O da diyor ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben de putlarınıza yapacağımı yapacağım diyor. Göreceksiniz diyor. Demek ki onlar İbrahim Aleyhisselam'ın bu meydan okumasını gerçekleştireceğine kanaat etmiyorlardı. Düşünemiyorlardı. Yoksa o zaman cezalandıracaktı onları. Cezalandıracaklardı onu. Gittiler. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا illa كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Onları kırıp döktü. O putların cüssece büyüklerini bıraktı. Haric, o hariç. Olur ki ona dönerler ümidiyle. Gelip görecekler. Nasıl? Şimdi rucu insanın doğru veya yanlış olsun, yolundan geri dönmesi demektir. Müracaat da bir kimsenin e, doğruyu öğrenmek üzere birisine başvurması veya söylenen yanlışı ona göstermesi, anlatmasıdır. Müracaatın böyle bir manası var. İşte onlar da belki ona dönecekler o zaman... Kendi kendilerine konuşacaklar, biri öbürüne söz alıp karşılığını verecek, cevap verecek. Nitekim geldiler. قَالُوا مَنْ فَعَلَ بِهَذَا بِعَالِهَةِنَا اِنَّهُ zalimi الظَّالِم۪ينَ Dediler ki bizim ilahlarımıza, tanrılarımıza bunu kim yaptıysa muhakkak ki o zalimlerdendir dedi. bizim ilahlarımıza bu işi kim yaptıysa muhakkak o zalimlerdendir kendi ölçülerine göre yani onu artık zulmü dolayısıyla cezalandıracağız. Qaloo hani ben sizin arkanızı ger dönüp gittikten sonra vereceğiz dediler ya işitenler olmuştur tabii. Qaloo semynaften yezkuruhüm yuqaluhu İbrahim. Biz Bunlardan söz eden, bunları diline dolayan bir delikanlının evvela söyleyeyim onlardan söz ettiğini işittik. Ona da İbrahim deniliyordu. Deniliyor. İbrahim adındaki birinin onları bir genç delikanlı birisinin onları diline doladığını işittik dediler. Bu sefer قَالُوا فَأْتُوا بِهِ Dediler ki onu bütün insanların gözü önünde ibret alem olsun diye getirin diyor. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Olur ki onlar da İbrahim'e yapacaklarımıza tanık olsunlar. Görsünler yani biz bizim inanç düzenimize, sistemimize, rejimimize ha? putperest düzenimize karşı çıkanları nasıl cezalandırırız Hiçbir zaman davet yolu tarihin hiçbir dönemimizde döneminde ve kıyamete kadar davet yolu güllü gülistanlık bir yol değildir Bu yola koyulanlar bu peygamberleri hatırlamalı, onları örnek almalı Onların başına gelenlerin aynısı değil, bir benzerinin veya hafifletilmiş örneklerinin başına gelebileceğini hesaba katarak yola koyulmalı. Allah'tan ona göre yardımcı olmasını istemeli. Cenab-ı Allah bizi bilmediğimiz sürprizlerle dolu bir yolda yürütmüyor. Karşımıza ne çıkacağı üç aşağı beş yukarı belli diyor. Bu yolda yürüyün Davet yolu öyle bir yoldur. Ha, bazen de Cenab-ı Allah sizi öyle bir himaye eder ki kimse size bir şey yapmak istese de yapamaz. Niçin? Çünkü Allah selamet versin ihvanın zindandaki mürşidi Doktor Muhammed Bediye'nin dediği gibi ölüm emri yeryüzünde değil gökyüzünde verir. Mesela bu. Kim ki bunlar sana ne yapabilirler ki? Allah dilemeyince bir şey olur mu? Olmaz. Ecelin gelmeden sana bir şey olur mu? Olmaz. Allah'ın senin için takdir etmediği bir şey başına gelir mi? Gelmez. O halde kimden korkacaksın? Kimden korkacaksın? Allah'ın mahlukatından korkmayı haklı kılacak bir gerekçe bir sebep yok ki. İmanımız çünkü bize böyle demiyor. İmanımız bize gücün, kudretin, kaderin, takdirin, emrin, hükmün, iradenin, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu öğretiyor. Ve biz buna iman ediyoruz. O halde imanımızın gerektirdiği sorumlulukları da ifa etmesini bilmemiz lazım. Ondan sonra ayet-i kerimeler devam ediyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.